Kant'ın transandantal mantığı, bugün e, bize ne söylüyor, böyle bir başlık attım. Niye kastediyor transandantal mantıklar bunu niye ayırılıyor? E, ve buradan e, bugün bizim e, birçok meseleyi, e, bunun tabi özellikle bilinç e, zihin felsefesi, <gülüyor> yapay zeka konusundaki çalışma, ...düşünürken bize ilginç ışıklar evet, evet, devam ettiğini düşünüyorum. Yani bu, bu açıdan da bu konuyu, evet, getirmek istedim. Şimdi... <gülüyor> ...saf aklın eleştirisini ki herhalde çekilmeden modern felsefenin en önemli metni olduğu söylenemdir. Ee, Safaklığın eleştirisi iki temel ayak üzerine kuruluyor, malum. Ee, bunlardan bir tanesine transandantal estetik adını veriyor Kamp, diğerine transandantal mantık adını veriyor. Transandantal estetik e, hissetme yetisiyle ilgili, duysallıkla ilgili. E, ve bunun sonucunda ortaya çıkana görü adını veriyor İngilizcesi Intuition. Transatantant'ın ee, da ana malzemesi, tabii düşünme ee, ve bunun da e, merkezindeki e, şey, yargı, yargının da e, Biliyoruz bileşenleri. Görünge kavram. Dolayısıyla transatlantal mantıkta bu açıdan kavram üzerinden giden bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Safak'ın eleştirisine girişte bilgimizin e, mümkün olmasını sağlayan iki gövde var diyor. Bir tanesi görü, Bir diğeri de kavram. İşte belki bunlar aynı ortak bir kökten geliyorlardır ama bu bizim için bilinemez diyor ve biliyorsunuz oraya hiç girmeyeceğim ama bu kendi içinde. Peki bu ortak kök nedir meselesi? Modern felsefenin, özellikle fenomenolojinin sonrasını belirleyen, Pusserl ve Heidegger'e belirleyen önemli sorulardan bir tanesi olacaktır. Orayı tüm geçiyoruz. Şimdi buradaki tabii hepsini... Görüyü de, kavramı da onlar üzerinden ifade edebileceğiniz daha temel bir kavram var. Bu Transambandar kalsetinin de, eleştirisinde en temel kavramı diyebiliriz. Temsil kavramı. Şimdi temsil kavramı e, ne anlamına geliyor? E, hissetme aracılığıyla temsil ortaya çıkar. Bu temsilin adı görüdür. Düşünme aracılığıyla başka bir temsil ortaya çıkar, bu temsilin adı kavramdır. E, yargı denilen şeyle bilgi ortaya çıkar, bu da bir temsildir. Burada da görüyle kavram e, bir fonksiyonel diyazık içerisinde tutulur. Hocam burada düşünme aracılığıyla temsil, ortaya çıkan temsilde kavram dediğimiz o bir şekilde sonradan çıkan bir durum mu kantta yoksa olduğu gibi verilmiş bir durum mu? Ee, şöyle ayrım şu e, hissetme aracılığıyla görü ediniliyor ama e, kavran, Pardon, şeyi kavram ka hayır kavramın burada kullandığı terim Hı. spontaneite yani kendiliğindenlik. bir kendi şu demek kampçı terimi açısından en azından. ...onu daha öte belirleyen bir şey yok. Yani bu fonksiyon kendiliğinden olan bir hareket. Temsiliğin temsili aslında e, yargı için kullanılan şey bu. Çünkü iki düzeyde temsil var. Yani bir çok düzeyde temsili var da burada en azından. Görü yoluyla temsil, hissetme yoluyla temsil farklı. Kavram yoluyla temsil daha farklı çünkü o temsillere birlik veriliyor ama o birlik zaten bilginin ortaya çıkmasını sağlayan şey bunuda yargı yapıyor yargı da bir temsil yani sonuna kadar giderseniz bütün bunları kendisinde toplayan ben de bir temsil o da ilerler var diye bunlar ayrı bir temsil ama or oraları e bir de hissetme kavramını hiç hissetme kullanmıyorsunuz yani duyarlılık demiyorsun, <gülüyor> duyum demiyorsunuz duysallık diyoruz yani, duysal mesela duysal çünkü hissetme de biraz direksellik var sesli sensellik var e, biraz anlamaya yani. bağlı. bana öyle gelmiyor yani. hissetme yetisi diyor yani e, zihni kaydı yani sensüliteli orada ama hissetme yetisi yani sensi sensin karşılığını hisset olarak olur. burada yeti tabi e, vurgusunu yapabilmek için yani duyarlık ya da duyusallık dediğinizde onu bir seferde söylüyorsunuz onun içeriğine bir bu biraz değişiyor. Peki, şimdi bu temsil meselesini şöyle evet, ifade edelim. Bunu çok genel ve sağ duysal bir şekilde ifade ederek söyleyeceğim. Evet. Dildeki terimler, dildeki terimler, tekil, ikel, kümen, dildeki terimler, dil dışında. Kendi başına mevcut olduğu ya da kendinde olduğu düşünülen tekillere, yani tırnak içinde nesnelere, kendi başına var olanlarına gönderirler mi? Bu çok temel bir soru. Dilde kullandığımız terimler, kendi başına var olduğunu düşündüğümüz şeylere gönderirler. Başka bir deyişle, var olanların varlık mekanını, Yine burada Şafak Hoca'yla aynı şekilde mekan sözcüğünü kullanıyorum. Yani mekan sözcüğü fiziksel anlamda bir uzay kastetmiyor. Fakat bir nesnenin ortaya çıkma imkanı bulduğu topos anlamında. Yani mesela görünün mekanı Kant açısından insan zihniyedir. Çünkü görü temsil edilme insan aracılığı. Yani bu açıdan mesela şu bu cümleyi kullanabiliyorum. Uzayın mekanı, Uzayın mekanı, insanın hissetme yetisidir. Yani kullanabiliyorum. Peki ne diyorum? Ee, var olanların varlık mekanının dil ve düşünmenin dışında bir mekan olduğu bilgisi. ...dil ve düşünmenin içinde ortaya konabilir. Bir daha... Bir... daha Var olanların... ...varlık mekanının... ...dil ve düşünmenin dışında... ...bir mekan olduğu bilgisi... ...dil ve düşünmenin içinde... ...ortaya konabilir. Başka bir şey değişti. Dil ve düşünmeye aşkın... ...burada transcendent anlamda... Tamam. Dil ve düşünmeye aşkın, nesnelerin varlığı dil ve düşünme yoluyla ortaya konar. Bu şu demek, temsil etme ilişkisi arada olmaksızın düşünmenin doğrudan nesnesini görmesini. Bu felsefenin klasik problemi, yani Greklerden gelen problem. Bunun, bunun adı teknik terminolojide, Akılsal görme, İngilizcesi Intellectio Menteurum, Yunancacesi Noesis, Yani şey e, düşünme, mesnesini doğrudan bir aracı, bir vasıta olmaksızın göreceğim. Bu mümkün mü hocam? Bu burada yani varlık kazandırma, varlığını kanıtlamıyor, kanıtlamam mı yoksa hakkında söz etmiyor mu? Hakkında söz etmiyor. İşte yani bu. Hı. Bak, Bu, hakkında, bence, hakkında söz etmek demek, aynen. onun varlığını ortaya alıyor. İşte varlık bir müdden değildir diye e, ka Kant açısından… Ama Kant'ta değiliz şimdi. Bak, tamam, değiliz. Yani Kant'ta. Ya zaten… Öyle. İşte… Şimdi ben direktlerden itibaren gelen bir şey, bunu daha biraz daha örneklendirdim. Mesela zaman meselesiyle bağlantısını açtığında… Ama burada Kant'tan söz etti. Şimdi Kant'a geleceğim. Bu varlık mekanının bir de bu varlık mekanının yani kendi başına var olanların kendi başına olduğu varlık mekanının ne olduğu dil ve düşünme aracılığıyla ifade edilebilir mi, ortaya konabilir mi, gerekçelerdirilebilir mi? Şimdi saf eleştirisi aslında bu soruların hepsine negatif cevap verir. Olmaz. Şimdi olmaz Niye olmazın? Niye olmaz da şş, bize şöyle gerekçelendiriliyor? Olursa ne olur ona bak. Ne oluyor? Antinomiler demek. Değil mi? Paradoksun yaratıyor. çıkıyor. E, tanrı ispatları ki böyle bir şey düşünme orada tanrıyı artık doğrudan görecek mesela ontolojinin ontolojik tanrı ispatları veya kozmolojik ispat. Bunların mümkün olmadığını kanıt bize gösterdi. Yani bir anlamda negatiftir. Buraya nomen alanı mı diyecek? Evet. evet. Yani Numen alanını kendi başına bir varlık olarak dilin ve düşünmenin konusu haline çıkartalım aradan. Düşünmenin konusu haline getirirseniz düşünmenin çatışkılarla, çelişkilerle paradokslarla karşılaştığı kaçınılmaz. Kaçılır. Dolayısıyla Kant'ın buna tedavi olarak önerdiği çözüm şu. Var olanlar, var olanlar kabul ediyorsam, düşünmede ve yilde nasıl temsil edildikleri üzerinden varlık kazanmaktadır. Dolayısıyla şimdi var olmanın, varlık kazanmanın ufku temsil edilme üzerinden beliriyor. Yani aşkınlık bu noktada transhantal olmaya. Ee, eğer e, temsil edilme bu açıdan bir varlık mekanı olarak karşımıza çıkıyor. Yani temsil mekanı aynı zamanda var olanların ortaya çıktığı bir mekan. Şimdi eğer bu mekanı yargı derseniz, bu Kantın yaptığı. Bir şey. Bu mekana din düzlemi dersiniz, bu Frege bir iki tane yapmış yanlışlıkla bir şey. Yargı ile dili nasıl ayırıyorsunuz? Yargıda bilin bir ürünü değil mi? E, hayır, kant açısından e, yargı... E, yargı yani dil, ben önerme anlıyorum da, o yüzden siz yargıdan ne anlıyorsunuz onu söyleyelim sonra. Ya da kant kant da, ne de, anlıyor onu söyleyelim. Yani benim şunun şu olduğunu idrak etmem bir yargı. Bunu dile dökmem gerek evet. Yani dökmeyebilirsiniz ama döktüğün zaman ona önerme diyoruz. Ona, ona önerme diyor tabii ama burada e, düşünme e, dizi önceliyor. Yani Kant açısından böyle yargı önermeyi önceliyor. Şimdi e, peki transandantal mantık bu açıdan ne yapıyor diye sorarsak transandantal mantık tam olarak şunu ...temsil edilme ilişkisinin a priori tarafını araştırıyor. Yani transandantal mantığın hayır tarafı... ...temsil edilmesi, ilişkisinin a priori tarafını araştırması. Ee, bu da şu anlamına geliyor. Temsil edilme ilişkisinin zorunlu tarafının araştırılması anlamına geliyor. Transandantal mantığı yaptığı bu. Ve bu açıdan da transandantal mantığın... ...geleneksel ontoloji gibi olmadığı halde... ...transandantal mantığın bir ontoloji olduğunu, teksil yoluyla ortaya yapılanların bir ontolojisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi o zaman transandantal mantık bunu yapıyorsa, peki bizim işte mantıktan anladığımız şeyle transandantal mantık aynı şey mi diye sorarsak Kant'ınları ayrılıyor. Kant'ın yaptığı ayrılma şu, genel mantıkla transandantal mantığı birbirinden ayrılıyor. Genel mantıktan ne anlıyoruz? Genel mantıktan anladığımız şey, e, kabaca Aristoteles'ten Kant'a gelinceye kadar mantıkta yapılan şeyler, Kant'tan sonra özellikle Frege'yi alalım, Frege'den günümüze kadar e, mantıkta yapılan şeyler. Yani genel mantıkta e, bunu anlıyoruz. Genel mantıktan bir… Şunu da bir hocam, o zaman genel mantık e, Kant'ın önermeler dediği alandaki ilişkileri ararken, evet. Transcendent mantık önermeleri de önceden yargının a priori koşullarını. Bravo, bravo, Helal, bravo. Evet. Evet. Ee, şimdi burada tabii işin içine zaman girecek, onu da söz edeceğim. Yani bütün yani, mantığın zamanla ilişkisi yoktur ya, çünkü mantık yok, ta olmayan ilişkileri ortaya koyabildiği aracı da zorunludur ya, ama bu genel mantık için girecek. Bakın transandantal mantık bunu başka bir şekilde, çok güzel bir şekilde özetlebiliriz sağ olun. Ee, şimdi, e, bakın bu meseleyi nasıl ifade ediyor genel mantıkla e, transandantal mantık arasındaki farkı onu şöyle söyleyeyim. E, genel mantığı analitik ve diyalektik olarak, ayırıyoruz. Genel mantığın kavrama yetisi yani Ferştant e, İngilizcesi Andersenli ve aklın tüm formal işlerini unsurları itibariyle çözümlediğini ve bunları tüm bilgimizin mantıksal değerlendirilmesinin ilkeleri olarak takdim ettiğini belirtiyor. Genel mantık Bu bakımdan da genel mantığın bir analitik olarak adlandırılabileceğini içeriği söyledikleri onu söyleyeceğim. Analitik olarak adlandırılabileceğini bu haliyle en azından doğruluğun negatif bir veren taşı olduğunu görüyoruz. Evet. Evet. Çelişki içermeyecek. Şu olmayacak değil mi? Bu negatif. Evet. Bu tarzı olmayacak. Ancak bilginin sadece formu <gülüyor> mantıksal <gülüyor> yasalarla uyum içinde olsa da bilginin nesnel, içerikli hakikatini oluşturmaktan uzaktır. Evet. Yani bilgi, bilgi olmanın formal koşulu evet. davranacak, içerikli içermeyecek vs. Evet. E, bunun içeriğini oluşturmaktan uzaktır. Çünkü hiç kimse nesneler hakkında mantık alanı dışından iyi gerekçelendirilmiş bilgilere baş, başvurmaksızın ...sadece mantık yoluyla yargıda bulunmaya ve iddialar ortaya atmaya cüret ederiz. Yine de diyor, bu genel mantık yargıda bulunmanın bir kanunu... ...kanun burada icra edici ya da hesaplayıcı, hesaplamayı burada... ...calculation değil, computation anlamında kullanıyoruz. Yani en genel anlamda bir hesaplama, burada sayısal olma gerekmiyor. Komünite Genel mantık yargıda bulunmanın bir kanunu. Kanonda icra edici, hesaplayıcı kurallar manzuması. Genel, genel mantık yargıda bulunmanın bir kanunu olduğu halde, tüm bilgilerimizi kavrama yetisi formu altında düşünerek nesnel iddialarda bulunuyormuşçasına, <gülüyor> onun sanki bir organom gibi kullanmanın çekiciliğinden söz Yani. Genel mantık sonunda bir kanondur. Bir kurallar mavzu nesidir, hesaplamayı yönetir. Fakat genel mantığa bir organom gibi bakarsanız organomdan kast şey... Aslında onu örneklendireceğim sadece tanım olarak söyleyeyim. Yani transandandan mantık başlayan bir organom. Tüm saf atılıyor bilgilerin ilkelerini kapsaması anlamında oran. Şimdi... Genel, Mantı, mantığı, biz, genel mantık değil, değil hayır, bu, tabi, bu tam, genel mantık bir kanon. Evet. Transandantal mantık ise bir organ. Genel mantık bir organ olmuş gibi bakıldığında sonuç diyaletik. Şimdi diyaletik kavramı tabi Brekler'deki büyük itibarından. Şimdi evet. aklın yanlış çalışması, evet. e, sahte doğruları. Evet sahici doğru gibi zannetmesi filan tam. Peki. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Genel mantık bilginin tüm içeriğini soyutluyor. Yani duysallıkla bağlantılı ki içerik buradan geliyor. Her şeyi soyutluyor, dışarı alıyor. Ve bilgilerin ...birbirleriyle bağlantısında sadece mantıksal formu dikkat Şimdi, ama burada önemli bir şey. Evet, i̇çerik nereden geliyor? Duyusallıktan aracılığıyla. Bilmiyorum, sonuç olarak bilgiye içeriğini verebiliriz. Şey. Şimdi, duyusallığı dışarıya alıp... ...sadece forma... ...baktığımızda genel mantık yaparız. Çünkü kavramlar arası ilişkiler yoluyla... ...çıkarımları götürebiliriz. Fakat bunun içinde de... E, ...duyusallıkla ilgili malzemenin... ...yani görünün... ...dışarı alınması Şimdi Kant'ın söylediği şey... ...görüyü dışarı alıyorsun ama... ...görü... ...sadece empirik değilse. Değil mi? Görü... ...hapırıyor Dolayısıyla genel mantık görü'nün a posteriori veya a priori olmasına bakmaksızın her ikisini de dışarıya aldığı için eğer yaptığı işleri organon olarak kullanılsa çelişkiye düşmeye Şimdi bunu örneklendireyim. Bakın e, burada ne oluyor? E, bunu örneklendirmek için Grekler-Ren e, e, tersliklerini düşünmesine Doğru, e, gidelim. Şöyle genelleştirerek birazcık e, kavam ulaştırarak ifade edecek olursak, e, Greklerde felsefe ya da epistem, sağlam düşünme, duyusallığı aşmak durumudur. Faynamayana bize çünkü sağlam kalıcı olanı vermez. Epistemeye gitmenin yolu. E, bunun aşılmasıdır. Bunun aşılması da ne demektir? Sonuç olarak zamana tabi olmayan bir bilgiye doğru gitmektir. Çünkü zamana tabi olan bize zorunlu, değişmeyen, kesin olanı var. onun aşılması gerekiyor. Episteme e, bu anlamda, bunayla. Şimdi zamanın aşılması da Evet söylediğim gibi akılsal bir görme yolunda. İşte rational intuition, noesis, noetic, şeyler. Şimdi bakın burada fakat karşımıza ne çıkıyor? Derekler ee, itibariyle yine ifade ediyorum. Fenomenler dünyası, tabii burada da Platon üzerinden Platon karmiyatrisini kullanmak söylüyorum. Fenomenler dünyası, fenomenler dünyası da... ...zaman ve nedensellik iç içe bir şekilde tecrübe alanını meydan etmektedir. Biz bütün tecrübe ettiğimiz alan, zamanın hükmü altında... ...ve bu bilgi olarak ortaya çıktığında nedensellikle e, ırgulmek durumundur. Dolayısıyla düşünmenin tecrübe alanı üzerinde deyip uygunsa gezinmesi... Düşünmenin bu tecrübe alanı bir doğa alemi olarak tasavvur etmesi zaman ve nedensellikle mümkün. Yani fiziksel, olgusal olana yönelik düşünme zamanın içinde meydana gelen bir hareket. Yani düşünme, düşünmenin konu aldığı şeye paralel hareket ediyorsa doğru bir düşünme oluyor. Yani nedensellik bağlantısı, zamansal bağlantıları düşünme içerisinde ortaya çıkıyoruz. Ama fenomenal olana bağlı, duysal olana bağlı, zamana ve nedenselliğe bağlı böyle bir düşünme felsefenin katvin olacağı bir düşünme değil. Dolayısıyla felsefe bunu aşmalı, zamanın üzerine çıkmalı ve hepsi e, e, e, bu şekilde. Fakat burada ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Zamanı aşmaya çalışan bu düşün zamanla nedenselliği, bu sıkı bağla dikkate almaksızın zamanı geride bırakıp nedensel ilişkiyi beraberinde numenal alana doğru geçiriyor. O zaman, anlatabiliyor muyum? O zaman karşımıza nasıl ilişkiler ağa çıkmıyor? Zamanı tabi olmuyor ama yine de nedensel, isterseniz sana ereksel diye. Bakın Aristoteles'in ilk hareket ettirilecek ispatı da buna bir vermek. Kozmolojik ispatlar bunlar. Peki öyleydi. Zamanla nedenselliğin sıkı bağa dikkate alınmaksızın zamanla tabi olmayanlara yükselen düşünme nedenselliği de beraberinde götürdüğünde işte Kant'ın sonradan ortaya koyacağı gibi Antinomiler, paralizmler ve şunlar bunlar. Şimdi öyleyse bakın genel mantık burada ne yaptı? Nedenselliği e, bir çözülmemesini yapmaksız onu nesnel içeriği de olacak şekilde düşünmenin kendisine dahil e, Bu insan sanki anlatamamışım gibi bir, bir ifadesi. Açılış o ama talep değil mi? Hocam şimdi tekrar diyeyim mi? Platon'u düşünerek sizin söyle, söylediklerinizi söyle, söyle. Yani hiç isteme ya da düşünme zamansallığı geride bırakarak. Evet. dünyasına evet. vardığı zaman zamansallık evet. olan yok çünkü orası. Yok. Zor. Yok. Ama idealar birbirleriyle hep nedensel olarak bağlı. Evet. Ve orada Şuradan işte. oradaki nedenselliği gördüğü zaman niçin antinomilere düştünüz? Düşünmedin. Çünkü oradaki nedense ettik zorunlu olarak gerçekliğin kendisini verecek. Orada olumsal, i̇şte fenomenen bir, bir şey olmadığın yani için… Böyle bir gerçekliği yani şey yok. Tabii şimdi diyebiliriz, böyle gerçek ama Platon için orada antinomi olmayacak. Tabii. Platon orada çelişki olmayacak. E, ya da Platon kendi içinde barındırdığı antinomilerin farkında değildi diyelim. Tam buna işaret et. Bak sen böyle yapınca antinomilere düşüyorsunuz. Hangi Aristoteles'in ilk hareket ettirirse dair, e, bozuk bir akıl yürütmeden kaynaklanmaktadır. İlk bakışta müthiş bir akıl yürütme gidiyoruz. Yani. Ama transandantal mantıklar, genel mantık ayrımını yapmazsanız, yani e, düşünmenin engelik görüyle saf görü ayrımını yapmaksızın, yapmazsanız eğer e, bu tür çeşitlerden karşılık. Yani zaman nedensellik balık çözüldü zaman evet. kavramlar arasında çeşitli nedensellik ilişkileri kurabilir ve bunlar her ikisi de evet. ilişkilerde eşit derecede geçerlidir evet. biri bir, bir, tamam, diğerinden tamam. daha az evet. geçerli değil. Tamam, anlıyorum. Tamam. Tamam, tamam. Peki o zaman bunun için şeyransandantar mantık öyleyse burada ne tür bir şeye doğru gidiyor? Ransandantar mantık. Ee, ...şunu yapacak... dedim söyledim... Evet. Fe ...felsefi düşünme... ...büyü saldığını sevmiyor ya... Yani ...oradan bize sağlam bir şey çıkmıyor Kant diyecek ki tamam... empirik görü söz konusu olduğunda... ...eyvallah yani ben de siz de enfikirim... ...burada zorunluluk yok... ...ama... Hissetme yetisi, duyusaldır. sadece empirik olanla ibaret yeti. Çünkü duyusallığın biri de a priori tarafı var. Buraya da bu a priori tarafının formları da uzay ve zamandır. Ve bunlar temsil etme formu. Transatlantan mantık dedim ya, temsil etmedir, a priori taraflarını araştırıyor. E, temsil eden mekanların, yani uzay ve zaman olmalarının zorunlu olmasının nasıl mümkün olduğunu tartışır. Şimdi böyle olunca düşünmenin zamandan mantığın da zamandan ayrılamayacak bir tarzı var. Buca yerine belki hesap desek çok da yer yer not çünkü her her kökeni olup da biz akıyor içinde söyleyebiliriz yani kendi kesip kesip şekilde ayıramıyorum diyor yani analitik yargıları çözülmüş olduğunuz zaman. Peki, peki, tamam. Ee, yani, e, saf apriori. Yani. Evet, evet. Yani tamam, tamam, tamam, tamam, doğru. Tamam, tamam. Ee, teşekkür ederim. Onu e, Özgüç e, Sabah'ın elektrisinin çok iyi bildiği için bir hususa işaret etti. Çünkü e, saf apriori'yi ayırt etmemiz gerekiyor diyor. Evet, burada saf olan. Şimdi öyleyse transandmalı mantık artık e, bilgi olarak ortaya çıkan yargının bileşenlerini araştırıyor. ve dedim görü kavram yardımların eksik temsi ve temsil edilmenin yapıyorum taraflarını. Şimdi böyle e, araştırmayı bu şekilde yürüttüğümüzde, e, düşünmenin zamanda ayrılamaz bir bağı olduğunu tam aslında ortaya koymuşum. Düşünmenin zamanda ayrılamaz bir bağının olmasını özetleyen de Kısa Faklın eleştirisinde oldukça kısa bir bölüm olan Şematizm öğretisi. Şimdi bu saatte şematizm öğretisinden size e, söz ederek e, sizi e, sıkıntıdan sıkıntıya sürüklemek gibi bir niyetim yok ama... E, şöyle bir terim kullanayım. Şematizm öğretisi özgür. Safat'ın eleştirisinin menteşesidir. Tam olarak menteşesi aslında. Yani kapı onun üzerinde dönüyor neredeyse. Bütün şeyle, kendinde şey mi fenomen mi, temsil mi falan bütün bu şey şematizm üzerinde dönüyor. Şematizmi de sağlayan şey hayal gücü çok sadece, kısaca söylemem mümkünse şimdi yargı dediğim gibi görü ve kavramın sentezinden ortaya çıkıyor bir araya Diyor. ve e, tabii saf sentez denilen şey de saf görüyle saf kavramanın bir araya gelmesidir. Evet. saf kavramdan kast edilen şey kategoriler. Kategori evet. Kavrama etcisidir Şimdi e, şu ben hani şunun bu olduğunu idrak etmem bir yargıdır derken evet burada e, Empirik olanlar ve saf olanlar iç içe. Çünkü saf görü de bunun temsili ortaya çıkması lazım. Yani hem uzay, zaman formlarında tabi olarak ortaya çıkması lazım. Bir de kategorilerde tutulması lazım. Birbir kategorisi. E Neden sende kategori vesaire. Fakat görü ve kavram birbirinden ayrı şeyler. Biri yerine indirgenemiyor. Yani temel birimi. Şimdi bu durumda bunların birbirine temas etmesi için Sevinç Hanım'ın ifade ettiği gibi bir arayüz bir anlamda gerek. Yani görünün kavramsallaştırılması lazım temas etmesi için. Görünün kavramsallaştırılması aslında görünün düşünmenin konusu haline getirilmesi demek düşünmenin. Ama kavramın da ...görüselleştirilmesi gerekiyor. Özetle kavramın görüselleştirilmesi... ...kavramın zamansallaştırılması gerekiyor. Çünkü şunu bakın... ...birlik kategorisi diyelim bir kavram. Tecrüben benim devam ettiği zaman... ...birlik kategorisi... ...zamanda yolculuğunu devam ettiriyor. Kavram kendisini zamanda ilerletiyor... Hegel'i mesela bunun üzerinden görmek mümkündür. Bir kavram kendisini zamanda, tarihte nasıl ilerledi filan. Bu şematizmin öğretisinden Hegel'in yola çıktığını rahatlıkla söylüyor. Şimdi bu menteşe böyle. İşte i̇ki tarafı da birbirine birleştiriyor. Heteroloji iki kaynağı. Evet, evet, evet. evet. İşte birleştiriyor, birleştiriyor ve zaman üzerinde bunları birleştiriyor. Tabii... Bunun ortaya çıkmasının e, peki artık ben toparlayayım. Olur canım. Evet. Nasıl edilir söz? Tabi Soru olursa evet, soru bunu açarım çünkü bunun zeminini mesela ben söz konusu olduğunda bunun zemininden söz etmiyorum, onu atlıyorum. E, peki meseleyi bu şekilde alarak söyler misiniz? Yani işte soru, soru olarak olur. soracağım. Ben bir tarih, sen sorarsın. Yani soru sipariş etmek gibi olmasın ama… <gülüyor> İnanaması 45 dakikadır bu. Evet. Tamam, o, olsun. 5 ben beni biraz korkuttu da onun için kısaca kesmeye çalışıyorum. Tabii bütün şey de senin üzerine kalacak. Stres bir an önce bitireyim de olacak. Ben bitireyim sonra kısımına geçelim. Ee, şunu söyleyeceğim. Ee, Translantantal e, mantığa bu şekilde bakmak ortaya çıkan sonuçla bu sonucun sonuç olarak ortaya çıkmasını sağlayan zeminin dikkatle birbirinden ayırt edilmesini evet. sağlıyor. Bize böyle bir bakış imkanı sağlıyor. Yani temsil zemini, temsil faaliyeti, temsil olarak ortaya çıkan, temsil eden, ben temsil ediyorum, bütün bu farklı yönlerin birbirinden ayrı ayrı ayrı tutularak, ...birliğinin sağlanması. Aslında proje, yani Sabah'ın eleştirisinin projesi de böyle bir şey. e, Bitirirken bir e, nacizane Şafak Hoca'ya bir, bir atıfta bulunayım. E, <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi sizin sunumunuz tabii çok e, tahrik edici şey olduğunu buldum ama... E, ...bu eksende bir eleştiri siz de genel mantıkla, transatlantal mantık, ayrımı zaman zaman birbirine karıştığı izlenimi bende uyandı. Sadece bu eleştirimi lütfen e, yapıcı bir eleştiri olarak yani kabul edin. her türlü eleştiri peşinden e, hoş geldin diyorum. Yani işte eleştiri konusunda kısıtlaması <gülüyor> acaba herhangi bir şey Tam tersi de eleştirdikçe ben çok soru oluyor. O orada bir soru yok. Şimdi e, Kant'ın e, kullandığı... Mekan havrağı, evet. daha popos demek daha iyi, en evet, sağlık. Popos demek, ha. daha sağlıklı. Ben yani benim şey yapıldığım kadarıyla, mekan, e, benim hazır bulduğu bir şey gibi kampta. Değil. Değil de, yani değilim, açımdan baktığımız zaman öyle. Çünkü ben, e, Mekan denildiğin zaman e, bir varlık kazandırma aracı olarak. Evet, tamamen doğru. Evet. doğru evet. Bir A varlık bak. kazan onun aracılığıyla temsil varlık kazandırma. Evet. kendisi var mı? Onu soralım. Şimdi buradaki var meselesi, e, yani Kant'a göre söylersek, Kant buna transandantal ideal adını veriyor. Yani uzay ve zamanın mekan olarak e, transandantal realitesi vardır ama empirik realitesi vardır. Empirik realiteden kast edilen şey bir şey ortaya çıkması yoluyla, bende temsil yoluyla bu ortaya çıkıyorsa bu empirik realite kadar. Benim temsil uzayım. Fakat bunun bende temsil olarak tutulması için onu tutan mekanın gelen ne önceliği olması lazım. Böyle bir öncelik tabii bir mantıksal önceliktir. Yani sebep-sonuç önceliği asla mantıksal öncelik diyemeyiz. Mantıksal öncelik diyelim. Yani onun zemininde olma açısından <gülüyor> kullanırsak ontolojik bir öncelik de diyebiliriz. Zeminde olma. Şimdi bu açıdan, fakat bunun da olmasının koşulunu kan ben bilincine bağlıyım. Onun için vardır meselesini ancak bilinç kendi kendisinin bilincine varması demek aslında temsil faaliyetine de imkan sağlaması demek. İkisi e, adörlüğünden ayrı düşünmemektir. Bu açıdan bir var. Yani zihin mekanı diye bir şeyden söz ediyorsak, temsil etme mekanı diye bir şeyden söz ediyorsak, evet o bilinç burada bir aktivite kazanmışsa o temsil mekanında o aktiviteye bağlı olarak hazır. Sadece. Yani ben kanıtçı değilim, yani çok yarım yamalak bilgilerim olabilir ama benim kanıtta anladığım temel de şu. kantın temel sorunu e, Newton'cu fiziği temellendirmesini yaptı. Zaten hayatı boyunca uğraştığı temel iki sorun varsa, belki bir soru varsa bunların kendisi e, Newton <gülüyor> fiziği. Newton fiziğine baktığımızda yeni olan bir şey var. O da Newton'un e, mutlak uzay ve muhtak mekan kavramı. Yani Kant'ın mekan tasarımını anlayabilmek için Newton'un fiziğe bakışını mutlaka dikkate almanız lazım. Kant tabi Newton'un fizik e, mekan tasarımında kalmıyor. Bunun persegi temellendirmesini yapmak istiyor. Bunu kapsayacak bir kat değil mesela. Tabii evet, değil değil. Önceleri. Evet. Yani Newton'daki mekan tasarımını Şöyle diyelim, ben nasıl felsefi olarak temellendireceğim sorusu, Kant'ın mekan tasarımıyla ilgili söylediği her şey. Yani hem onun için kurmak zorunda, hem modern evet. fenomen ayrımı yapmak zorunda, hem mekan tasarımıyla ahlak görüşünü uzlaştırmak zorunda dolayısıyla, bunu kansandan tercih edecek, kansandan tercih edecek bir sürü, bir sürü bir şey söyleyecek. Yani tam mekanla dediği söylediği her şeyin çıkış noktasında Newton'un e, fizik şeklini karşımıza çıkan mekan. Şimdi mekan burada ne? Çok kaba başlamak değilse. Newton diyor ki sen iç nesnelerin e, her türlü gözlemsel verilerini gözleme bağlı olarak niye kadar kurarsın. Yani işte attı, 3 saniyede gitti, 5 metre gitti. Fakat o, o hareketini geometrik olarak göstermek istediğin zaman bir mekan e, arka planına ihtiyaç verersin. İşte Kanta mekan arka planı bütün bilgi kuran kavga. Dolayısıyla şimdi mekan burada benim biraz daha söyleyeceğimiz bir deri. Yani doğanın dili olarak bir deri. Yani mekan bana ekstemioloji, kontrolü, hem de mekanın bir dili olarak, deri olarak sunuluyor. Yani fiziğin söylediği mekan kamp için bana deri olarak sunuluyor. Ben onu kuruyorum. Ekstemioloji kulaklıyor ama o benim dışında Çünkü eğer fizik mekanı, kamp bir veri olarak kabul etmezse o zaman zaten hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla ben burada yani mekan tasarımlarında bu da bir çıkış noktasında çok temel bir kamplı görüyorum. Fakat fizik mekanı kendiliğinden bir mekan olarak kabul ettiğini söylemiyorsunuz herhalde çünkü kamplılukta böyle bir şey zaten mümkün olmaz. Ama bir temsil mekanı nasıl sağlam gibi yapılabilecek bir fizik mekan olarak Kurulabilir. Böyle Der, yani söylerseniz tamam. Şimdi kurulabilir olan fizik mekan benim kurduğumdan önce Newton sisteminde fizik mekan olarak var. Yani ömrükler mekan. Bunu tamam, kabul ettim. Etme etmek zorunda. Çünkü hayır sıkıntı bu da. Mesele bu fizik mekanın e, nasıl... Temsil mekanı olarak kurulacak, kurulacak. ve bunun zorunlu olarak kurulacak. Temsil mekanda. Bu tamam. çok aynı şey. E, bunun zorunlu ölümlerine var. Zaten tamam, tamam. Gibi, e, tamam. gibi. Tamam. bu noktasın ortaya sağlam bilim. Tamam. da tamam. Burada bu noktada tamam. Yani bu noktaya bu çizgiye gelince kadar tamam. Ama Kant'ın sözünü ettiği Newtoncu mekan benim onu kurmandan bağımsız olarak ontolojik olarak var yani şey söyleyemezsin. Söylemek ya. zorunda. Hayır söyleyemez. Şimdi söylemenin yaplanır. Ama iş yapuşuyla yani Newton'un kullandığı mekan var. Ama bu mekan benim o mekanın epistemolojik olarak kurmamdan önce var. Derseniz ki, "Ben kurmaktan evvel var olan mekanı ben nasıl kuruyorum? Kanta başlıyor burada. Ama o mekan yani Newton'un kullandığı mekan benim onu kurmamdan bağımsız olarak var olmak zorunda. Evet. Yani hocam. Yani, yani en azından, yani bunu da öyle benim, benim kaldırıp, ben bunu böyle düşünmüyorum. Benim bir uzay ilişkili kabul kaldığı türetti il kainat olarak bende uzay görüşü ya yani da şe işte, ten me görüşü var. Bütün ama o uzayın kendisi yani var. Arabaya... Hocam şöyle ya bu benim dışında mı? mekan görüşü aracılığıyla ben onu dokunuyorum ama, ama şöyle işte o mantıksal önceliği yine bende mekan görüşü yani, olmasından mı? Tamam tamam ama mantıksal önceliği fiziksel olarak gibi hocam fiziksel olarak yani şimdi, bu neyse Kant için bütün e, bilgisi kategorik olarak bende var. Ama bu kategorinin karşılık geldiğinde benim bulduğum nesne benim onun kurmamdan olarak var olmak zorunda. Yani Kant'ın bundan kurtulması lazım, yani bir filozomun kurtulması lazım, sorun o. Yani Kant'ın mekan görüsü, benim mekan görüm, e, mekanı var kılıyor. ama o var kıldığı bir şey tek bir mekan olarak. Benden bağlı var olmak zorunda. Yani onun sen zaten fizik dünyayı başka türlü dünya kuramazsın. Ben aklımda mı? konuşamıyorum hocam. Benim dışımda kendimi soyutlayarak bir şeyden söz ettiğim zaman zamanda. O, o bakımdan aslında onun var olması hiçbir anlam taşımıyor. Olabilir, olabilir. Ama zaten eğer yani temsil olarak, bir tasarım olarak var kılmazsak mekanı ikantı bir şey yapamayız, kuramayız, anlıyor mıyız? Yani o, olumsuz bir kavram olarak tuttuğum kendimde şeyleri anlıyor. Tamam. Asla kendimde şeye ilişkin konuşmuyoruz. Sadece e, benim bildiklerim, görmüşler, belirişler, yani fenomenler üzerinden bir sınıf tamam. süzüyor. O, o bakımdan ben nasıl fenomenleri belirledim? Şu, şu koşullar, işte, sanmatar mantığa bağlı olarak bana gelen çeşitlilikle ancak onu kurabiliyorum. Tamam, onun kuran değil ama objesi olan şey benim ee, üzerine din, din, dinler, kendinden şey ne dersen de onun kendisi ile ilgili bir şeyi kabul etmek. Yani felsefî olarak ondan bir şey söyleyemesen de onu kabul ediyor. Yani bir şey var ki kendinden şey... Yani ona da kanı söylüyor, elin evet. dışında şeylerin olduğunu neyletmiyorum. Evet. Tamam işte ben söyleyeyim. bana diyeceksiniz en çok transandanta, idealist ilgiyle ekliyorum. Evet. Evet. Yani ben idealizmin topik... sabrediyorum. Idealizm, aslında idealizmin çürütülmesi diye bir yer var. Bu evet. sizin tam solistist argümana karşı kullanılıyor yer ama şimdi o şey, yani transamantal argümanlar denilen şeylerden bir tanesi. Orada e, e, temsil, bende temsil edilen devamlılığı e, sadece benim e, temsil etme faaliyetimin bir sonucu olamaz. Dolayısıyla temsil... ...edilimin kendini devam ettirmesinin benim dışımda bir kaynağı olması gerektiğine dair bir ahümandır. <gülüyor> Safaklı Meneşçisi'nin belli bir yerine evet. şeyin e, Dekahçı ile Börkli'yeceği iddia edildi çünkü bir mesaj... ...bence burası e, Kant başka türlü zaten hareket edemez. Çünkü hareket ettiği an ne diyecek ki neyse benden bağımsız olarak var... O zaman diyecekler ki, ya senin bütün bu hapiste oracınızı, Aslan Hanber nereye gitti? Evet. Veya diyecek ki, benden bağımsız olarak yok, o zaman her şey senin kafanda. Ne yapacak orada? Dayan akıllıca bir şekilde, bu kendinden şey kavruğunun üzerinde konuşamayız diyecek. Evet. Ya, benim söylemek istediğim gibi. Evet. Bu tür zaten onun suyu evet. Evet. Evet. Var desek, diyecek desek ki, onun bilgisi senden bağımsız varsa nerede efendim, yani. onu cevaplandıramayacak. Yok dese her şeyi kendinden türetecek, İşte benim türetim, her şeyi kendinden türetecek yani, o da varlık kazandı. Var demesine de, yok demesine, de, onları kategoriler altında görmesi anlamak zaten o da <gülüyor> bir sistemle bile çekeşen bir şey olacak. Yok da evet. Evet. Ya Benim de yapmak istediğim, bu kendi tasarımın da o da varlık kazandı ama nesnel olan bir varlık kazandı. <gülüyor> Zaten ben şunu söylüyorum yani Kant işte dedi bir Newton'ian bir devrim yaptı. Newton'ian bir devrim yaptığı doğru ama onu eee Newton değil, şey Kopernik'i devrim yaptı ama onun o devrimini Newtoncu bir devrime tamamlamak lazım. Onu da kategorilerden oraya bu anlamda taşandılar yok pardon. Newton yaptı zaten. İşte öyle bir şey. Kank, kimin neyi düşünmesinin transamdan mantığını araştırıyor. Düşünme neyin düşünmesi? E, nasıl, yani, nasıl bir özlenin mi? Evet, bir evet, insanın evet, mı? Evet, evet. Ha, bir a, evet. canlının mı? Sonra evet. ikinci soru akıl sahibi, ha, akıl sahibi varlık olarak kendini ya. mi alıyor, beni mi alıyor, kim alıyor? Kendini, mi alıyor, kendini alıyorsa diğerinin kendisi gibi düşündüğünü ...ve aynı transandantal mantık işleyişine sahip olduğunu, yani hocamın şeyine geçeceğim, sözler evet. arası ilişkiyi evet. nasıl aa, kuracak sorum e, olsun? Soru yani bu... sizinle nasıl kurulacak? Tek bir düşünmeyi inceliyor, evet. bu düşünmenin herkesle aynı olduğunu nasıl iddia edecek? Yani e, bu bu bir bilgi konusu olarak iddia edeceğim Bu kabul ediliyor. Şöyle kabul edilir. ancak şöyle kabul ediliyor. <t Musik> Şimdi Kant'ın mesela yöntemine gidelim. Diyor ki bu iki bacaklı, iki kollu, işte kıllı, tüylü bir köpü var. Yani dışarıdan biri gelip bize baksa hakikaten böyle oradan oraya koşturan bir tuhaf bir şey. Bir var. Fakat diyor ki ne yapıyor bu? Yani sağlam bir şey yapıyor mu? Evet yapıyor. Mantık yapıyor. Yapmış. Matematik yaptı, fizik yaptı Newton yaptı. Şimdi demek ki yapılmış. Bu yapılmışsa, benden önce gelinceye kadar bu yapılmışsa, bunu yapan bir öznenin özelliklerde ben kendimden yola çıkarak araştırıyorum. Evet. Yöntem bu. E, dolayısıyla yani e, buradan çıkıp da hani, Newton diye bir şey yoktu tamamen. Hayalde, Aristoteles diye sahipsen zaten uygun hareket değil mi? Bu, bu bizim hiçbirimizin herhalde hareket noktası değildir. Ve buradan da işte bu adamlardan geldiyse bunlar ve sağlam bir şey ortaya çıktıysa tamam şey bu nasıl yapıldığını araştırır. Evet. Anaklığı yazılmış bir kitap olarak almıyor Sabah. Evet. O araştırmayla ortaya koyduğu zeminin şemasını siz de çıkıp Denerseniz ya da farklı şekilde koyarsanız ne olacak? Olur, ne güzel. Şimdi mesela Heidegger'in yapmış olduğuna bakalım. Heidegger son derece kantçı bir yerden hareket ediyor ama onu bambaşka bir yere doğru taşıyor. Yani Varoluşsal bir hale doğru. Siz çok iyi bildiğiniz gibi Heidegger'in yaptığı şey. Şimdi bakın kantçı başka bir yere taşıyor. Ve kantçı perspektifle aslında... Farkında olmadığımız, üzerinde durmadığımız meselelerin bilincine bağırmızı. Değil mi? Haydi. Bir mirektaşı görev görüyorsunuz. Efendim? Burada bir mirektaşı görev görüyorsunuz. Hocam zaman zaman söylüyorum. Mesela Kankobalar emin ki bir kendi sisteminin herkes açısından geçerli olduğunu, insandan da ödü, tüm akıllı varlıklar açısından, değişik metinlerinde bu var, uzay ve zaman görüşü olması gerektiğini söylüyorum. Gerektiğini Evet. Gerektiniz. Yani. Bir, bir gün bir uzaylı gelse Kanton'un onlar açısından uzaylı uzayda zaman görüsün olması gerektiğini söylüyoruz. Başka bir kürü şey düşünelim. Yani tüm işte analitik yazılık derken de onu söylüyor. Bir, ben işte Benkert'e... Teksil etmeyen kaldı. varlık, varlık değil. Evet, yani. de, deneyimi, çözümleyerek, <gülüyor> deneyimi çözümleyerek geriye doğru gidiyor. Benkert bir Kanton evvel yaşıysaydı, Kanton okuyor olsaydı bu söyleyemezdi. Doğru. Ama o çok... Yani şimdi doğrusu idariyle ben okudum Mertagötü'nü, şimdi detayını hatırlamıyorum ama ben onda hep deli rahatsız eden bir şey olmuştur. Şimdi yani aynısını gibi emin olup hatırlamıyorum Mertagötü'nün o zamana ilişkin verdiği ariyonu. Onun A serisi dediğiyle Kant'ın görü dediği uygun, e, B serisiyle uymuyor. Halbuki biz Mertagötü'nü gösteriyor, A serisine uyan zaman ...tasarımı kadar bir sergisine oyan zaman tasarımını da beraber kullanmak zorunda. Halbuki bildiğim kadarıyla o bir pratiği, bir sesle hiçbir şey yok. Hocam Kant yine kurtarırdı. Yani <gülüyor> Ger gerçekten kurtarırdı çünkü yani şöyle kafar çökece. Şey. Hatta yani bu yeni teoriler çıktıktan sonra Kant yok, zaman... Zaman şöyle şöyle şuraya bağlayacak. Hani e, mekan görüşüyle ilgili olarak bir sorun var ama zaman görüşüyle ilgili ...çok daha sahiplenerek mantık yapılmaya başlıyor, işte bu sezgisel mantık okusunu bilen veriyor. Yani şöyle şöyle düşünüyorum, şöyle düşünüyorum. her türlü bizim kan zaman tasarımımız kendi zaman görüntüsü içerisinde tanımlanabilir, açıklanabilir. Bu işte, yani, çünkü B seriyesi bunu düşürdüğü bir şey. Bakacağım ben, serisi... Naktagürt'e tekrar, hatırlattığınız yok, B seriyesi mesela tekrar bakacağım. Evet. Şimdi Kant'ın uzay e, şeyle e, zaman görüntüsü matematikle ilişkiler veriliyor, e, mekanda geometriyle ilişkiler veriliyor. E, şimdi geometrik terimlerin artık karteysel sistem üzerinde aritmetikle ifade edilebilmesinden dolayı, yani biz geometriyi tamamıyla aritmetikle ifade ediyoruz. Bu anlamda Kant'ın mekan görüsüne aslında çok da ihtiyaç olmadı zamanla da e, bu işi halledebileceğini söyleniyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet. Ben, ben, ben de çok şimdi tamam mı? Zamanla kurtarılır. Mekan kala tamam, bile dışarıda evet. kalarak evet. Bu kurallarımızı kurabileceğini Aslında, söyleniyor. Aslında e, Kant'ı e, bu ayrımı net olarak yapmaya götüren şeylerden değil bu konuda verdiği argüman. bu Sahil Sohbet abi. Bilmiyorum. Şey artık. Sağ el-sol el, el argümanı şöyle çok ilginç bir argüman. Ee, sağ elin, tabi ideal bir el kabul ediyoruz yani fiziksel bir değil, ideal bir Sağ elin özellikleri de, sol elin özellikleri bütün nitelikleri bakımından tıp aynı olsada. Yani buna bir et bir, bir desne olarak kabul işte açı, uzunluk, parmakların birbirleriyle yaptı. Bununla bu aynı olsada, bunu diğerini yerine koyalım. Yani, Sadece e, analitik e, olarak özdeşlikten hareket eden bir düşünme biçimi ya da sadece kavramlar arası ilişkilerden hareket eden bir düşünme biçimiyle ben bunun, bununla aynı olduğunu söylemem lazım. Bütün özellikleri bakımından aynı. Ama yine de bunu bunun yerine koyan İki tane iPhone düşünür. İki tane iPhone her, her şey ile aynı. Canım, o, o, o konuda milyonlarca örnek var. Şimdi karşı örnekten söz ediyoruz. Evet. Evet. Sadece kavramlar, hani analitik özdeşik üzerinden giden akıl yürütme. Sağla solun hesabını vermeye yetmiyor. Bir şey daha gerekiyor. Yani devam etme yapman için bir şeye daha ihtiyaç var. Nedir o? Gör. Çünkü bunu ancak görüyor olurlar ortaya çıkardığımızı. Evet. Şimdi, bu Kant'ın verdiği argümanından yola çıkarak geometrinin bir uzamsal temsilinin kendisini tümüyle aritmetiksel ilişkilere indirgeyebileceğiniz anlamı çıkıyor şeyden. Tabii, bu Kant'ın verdiği argüman buydu. Bunun üzerine zaten epeyce grup teorileri üzerinden yapılan işler var. Hocam, olsun lütfen. Ee, kendi düşüncemi söyleyeceğim bu e, Kartezyen evet. ve analitik felsefenin ilgili. Her ne kadar biz analitik felsefenin e, şey, analitik e, geometrinin e, izahını yaparken sayıları kullanıyor olsak da aslında e, bence o sayılar e, birebir mekansal bir şey ifade ediyor. Hani bir yerin, bir referans noktasına göre e, koordinat, yani bir yerini belirliyor. Aksine e, zamansal olmaktan daha öte bence bu analitik düşünce, kartezyen düşünce daha çok mekansal bir düşünce gibi geliyor bana. Mekan ama işte Descartes'in yaptığı o yani geometriyi analiz yoluyla ortaya koyabilmek. Hem yani kartezyen yani bütün ben geometrik tasarımlarımı analiz yoluyla benimde bir durum sadece bütün, sadece, <gülüyor> sadece zamanı kullanarak yani bütün geometriyi Analitik geometriyle ifade edebiliyor olsam bile yapabiliyoruz. Ki. ondan dolayı yani kantın geometriyle ilgili mekan görüsüyle ilgili sorun olsa bile zaman görüsünden ben geometriyi kurabildiğimden dolayı yine de kantta bir acı kapı kalırdı yerler var. Bence yine orada zaman yani zaman görüsüyle kurulabilecek bir şey değil yine geometri. O ee, orada da yine şey var mekan görüsü var bence. Bu şeyin e, Mehmet, pardon Mehmet mi? Evet. Mehmet'in sorusunu bilmiş tabii. Çünkü o yani e, tüm uzaysal ilişkileri ya geometrik uzaya ilişkileri sayılara indirgediğimizde elimizde sadece kalanlar sayı ve sayılar arasındaki ilişkiler mi yoksa onun dışında bir şey var mı? Bu sorusunu soruyorsun değil mi? Bu Tercih, güzel bir soru. Terzi örnek veriyor. Karmaşık sayıları e, mekan yani, düşünmeden. İfade etmemiz ve algılamamız ve bütün yapış atmamız mümkün değil. Yani, şöyle, tüm sayıları biz doğal sayıları indireceğimizden dolayı bunu yapabiliriz. Yani bu bugün modern matematik, bunu kanıtladı. Her türlü sayıyı biz doğal sayılardan üretebiliyoruz. O, o bakımdan karmaşık olsun, irrasyonel olsun, başka türlü sayı olsun. Yine çeşitli dönüşümlerle kaynakta oraya varabiliriz. Diyebiliriz. Ama diyorsun. tabii şeyi mesela da, kompleks, kompleks sayı, kompleks sayıların... İşte şey, böyle bir uzaysal şey gerekiyor, tamam diyebilirsin ya ki şey... ben ya bunu şeyden türetiyorum türekliyorum evet. ama yani bak bu bana şu şunun gibi geliyor. Bu da enteresan bir şey değil evet. ama yani bilgisayarın tüm işleyiş fonksiyonlarının 0-1 arasındaki ilişkilere bilebilirim de değil mi? Evet. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebilir miyim yani o zaman bilgisayarın 0-1'den yola çıkarak her şeyi buna indiriyorsan bilgisayarın yaptığı bütün fonksiyonel işlemler aslında bir ve aynıdır. Demek ki bir şey yok yani evet, bence güzel bir örnek evet. oldu. Dilerseniz tartışmayı arada şey yapalım, 5 da dakika ara verelim. Çünkü saat zaten 5'e evet. çeyrek var. Evet, 5 ee, evet, ben bitirmeye çalışacağım. Bir 5 dakika ara verirsek.